Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin. Engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban, mahalline ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden biri hasta ise veya başından bir rahatsızlığı varsa, tıraşını olup, oruç, sadaka veya kurban olarak bir fidye ödesin. Güvenlikte olduğunuzda, Hacdan önce umre yapan kişi, gücünün el verdiği türden bir kurban kessin. Bulamayan ise, hac sırasında üç gün, döndükten sonra da yedi gün, yani tam on gün oruç tutmalıdır. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın buyruğuna saygılı olun ve bilin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. Sözlükte haç amaçlamak, yönelmek demektir. Dini bir terim olarak belirli vakitte Arafat'ta bulunmak, vakfe ve usulüne uygun olarak Kabe'nin çevresinde dönmek, tavaf suretiyle yerine getirilen ibadeti ifade eder. Haç ismini taşıyan surede Hz. İbrahim'e hitap eden ve insanlar arasında haccı ilan et, Buyruğuyla başlayan ayetlerden anlaşıldığına göre hac Kâbe'nin de banisi olan Hz. İbrahim'den kalma bir ibadettir. Bazı rivayetlerde bu ibadetin tarihi daha da gerilere, hatta Hz. Adem'e kadar götürülmektedir. Cahiliye döneminde de bazı putperest uygulamalar karıştırılmış olmakla birlikte Kabe'yi tavaf, Arafat ve Müzdelife'de vakfe say, kurban kesme gibi uygulamalarla haç ve umre devam ettirilmekte, hacılara yönelik beslenme, barınma, güvenlik gibi hizmetler de düzenli biçimde yürütülmekteydi. İslamiyetin doğuşu sırasında da aynı uygulamalar mevcuttu. Tercih edilen görüşe göre, hicretin 9. yılında farz kılınan haç, İslam'ın 5 şartından biridir. Kur'an-ı Kerim'de, Haccın farz olduğunu bildiren en kesin ifade Alimran İmran suresinin 97. ayetidir. Ayrıca Hz. Peygamber'in sünneti, Müslüman bilginlerin ortak görüşleri ve bütün Müslümanların uygulama birliği de haccın farz olduğunu göstermektedir. Hayatında bir defa hac yapan Müslüman bu görevi yerine getirmiş olur. Buna göre yoksul iken hacca gitmiş olan bir Müslüman daha sonra zenginleşse artık bir defa daha hac yapması gerekmez. Hanefilere göre hacla ilgili başlıca hükümleri şu şekilde özetlemek mümkündür. Haccın rükünleri. Haccın asıl farzları demek olan rükünleri Arafat'ta vakfe yapmaktan ve ziyaret tavafından ibarettir. Ancak fıkıh bilginlerinin çoğu hac niyetiyle ihrama girmeyi, Safa ile Merve arasında koşmayı da, sayı da bu iki rükne eklemişlerdir. Hac'ın farz olmasının şartları bir kimseye haccın farz olması için A müslüman B akil temyiz gücüne sahip C bali ergin D özgür E hac yapacak güce ve imkana sahip F vaktinin elverişli olması gerekir. Haccı yerine getirmenin edasının şartları. A vücutça sağlıklı olmak B. Yol güvenliğinin bulunması C. Haç mevsimi sırasında seyahat özgürlüğünün bulunması D. Mekke'ye en az 90 kilometre mesafeden gelecek kadınların yanlarında eşlerinin veya nikah düşmeyen yakınlarından birinin bulunması E. Boşanmış veya eşi ölmüş olan kadının evlenmesini engelleyen bekleme süresini, iddeti, tamamlamış bulunması gerekir. Malikilere göre güvenli yolculuk imkanı varsa kadınların grup oluşturmaları veya kadınlı erkekli grup içinde olmaları da yeterlidir. Böyle durumlarda az önce belirttiğimiz haccı yerine getirmenin şartları bölümündeki D şıkkında gösterilen şart aranmaz. Günümüz imkan ve şartlarını dikkate alarak diğer mezhep mensuplarının da Malikilerin bu görüşüyle amel edebilecekleri kanaatindeyiz. Haccın geçerli, sahih olmasının şartları. Başlanan bir haccın geçerli ve makbul olması için A. Müslüman olmak, B. Akil temiz gücüne sahip olmak, C hac niyetiyle ihrama girmek, D haccın rükünlerini özel zamanlarda yerine getirmek, E yine bunları özel mekanlarda yerine getirmek.